İzel Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın Ömer hocam. Günaydın can. Günaydın İzel Bey. Merhaba. Evet. Merhabalar. Bu haftaki ana konumuz da iklim, çevre, yangın vesaire. Tam da Aydın Kuduyla biraz önce de yanıyoruz, konu... değil mi? Evet, yanıyorduk. Tam üstüne denk geldi yani. Evet. Zaten ana konu başka bir şey konuşacak halde değiliz doğrusu istersen. Hiç konuşmayıp çizgisiz karikatür Evet ses, o çok <gülüyor> tanın çok iyi bir fikriydi tanın oralın değil mi <gülüyor> yazısız karikatürleri sessiz bir programda yapmak evet evet ama bu evet, ciddi... ben her şeyden önce çok affedersin e, açıkladığını doğum gününü kutlamak istiyorum geçen hafta e, konuşamadık çünkü herhalde 23. yılın son programıydı. Son evet. Açık Gazetesi'ydi. Evet, aynen ee, Ben Nijin nice Mutlu Yıllar'a demek istiyorum. Teşekkür, teşekkür ederim. Benim için çok önemli ee, Açık Radyo 95'ten bu yana gerçekten kültürel açıdan e, müthiş bir beslenme kaynağı oldu. Hatta kimi karikatürlerimi programlarınızdan isimlenerek çizmişimdir. Bu nedenle e, onca yıl boyunca emeği geçen tüm programcılara da şahsınıza teşekkür etmek istiyorum. Güzel. Çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Hem bir karikatürist çizer hem de yazar olarak bunu duymak çok iyi geliyor bize de. Çok teşekkür ederiz. Evet, kainatın çizgilerine geçelim o zaman. Hı hı. Ee, söz verdiğim gibi bu hafta ana konu iklim. Ama ne yazık ki e, bizim bu konu ulusal basınımızda yeterince yer almıyor. Yani yer almayınca... E, neden yer almıyor? Çünkü e, basında bu haberler de çok işlenmiyor. E, i̇şlenmeyince de tabii zaten çok az karikatür var biliyorsunuz e, basında. E, bu konuya yer verilmiyor. E, öte yandan karikatür yarışmalarında çok görüyorum bunu. Yani e, hele hele konu iklim, nüfus, göçmen meselesi olunca e, bizden Türkiye'den inanılmaz sayıda karikatür gidiyor. Acaba diyorum biz de bir mı bulunsak yani bundan tüm amatör profesyonel ne bileyim yarı profesyonel karikatür dostlarına seslensek e, bize karikatür bu konuda karikatür yollasınlar. Her hafta işte ise bir karikatürü anlatalım e, hatta hatta toplanırsa yeterince belki bunun sergisini bile açarız yani evet, o sergi evet. sözünü ben veririm e, yerinde ayarlarım. Evet. Ne diyorsunuz? Evet. İyi Böyle bir, bir çağrıda bulunalım mı? Bulunabiliriz, bulunabiliriz. Evet, Bunu biraz daha olur. geliştirelim mi? Çok güzel olur tabii. Peki öte yandan bir mesele daha var. Onu da e, kendimden küçük bir örnek vererek e, konuya gireceğim. Bu küresel ısınma, nüfusu artışı, işte genetliğiyle oynanmış gıdalar, gedi gıda ver gibi konuları işlediğim zaman ben kendi e, Bir takım tepkiler almıyor değilim. Yetti artık işte felaketsel senaryolarıyla içimizi bayıyorsun. Ee, falan filan. Hatta geçen hafta e, sanırım biraz da kızdırmış olduğum bir tanıdığım bir tanıdık. Bana bir mesaj yazdı. Bir dakika. Onu ben e, izin verirseniz kelimesi evet. kelimesine okumak istiyorum. Çok ilginç çünkü. Evet. Tabii. evet. Şimdi başta iklim değişiklikleri propagandacıları. Üstünüze alınmayın sakın. Yok efendim. Rus artışı yaygaracıları, organik tarım silahşörleri, bana hep 19. asımdaki ünlü malküsü hatırlatıyor. Evet. Nüfus. Evet. Nüfus konusunda e, bir takım öngörüleri vardı. Geleceğe dönük ilk felaket senaryosunu o yapmıştı. Ama insan beyninin kapasitesini hiç dikkate almadı. Jules söylediklerinin gerçekleşmesi için 50 ile 70 sene bekledik. Arada iki art patladı ama tüm dedikleri oldu ve aşıldı. Aynı gelişmeler çok daha süretli bir tempo ile yürüyor. Yani e, demeye getiriyor ki endişelenmemize gerek yok. Teknoloji tüm bu sorunların üstesinden gelecek. Ve yani gidişata bakılırsa da e, haklı gibi ediyorsunuz. Yani dünyayı yapay kurtaracak robotlar. Hı hı, o maktap yensin sonu. Biz hiç şey neden bahsettiğinde de çok kolay anlamadık. Biz hiç tepki almadık çünkü on beş, yirmi bir bir aşağı yukarı küresel. Şey, evet. Zaten bu işleri bırakıp yakın zamanda yapay geri zeka çalışmalarında başlamış başlamak Yapay pladır. geri zeka <gülüyor> tam karikatürlük ya. <gülüyor> Durum böyle fakat bu konuları e, konuşmak için her zaman açığız tabii yani şaka. Bir evet. yana sana gelen mesajın e, sahiplerinden e, gayet e, burayı, buraya ziyaret ettikleri zaman muhakkak biraz önce Aydın Kudu ile yaptığımız gibi tıpkı Amerika'dan evet. gelen e, memnuniyetle yaparız. Sabah tamam. ben de katılırım o zaman. Tabii Çünkü tabii. bu bana geliyor, benim çizdiklerime geliyor. Her evet. neyse şimdi o zaman yangın, e, evet. daha doğrusu Kaliforniya yangınına e, geçelim. Ben burada çok sayıda karikatür çizildi e, Amerika'da bu konuda geçen hafta. Bunların arasından e, Daryl Cagle'ın e, karikatürünü seçtim. Çünkü Daryl Cagle'ın e, sitesine de sıkça müracaat ediyorum e, referans olarak e, karikatür bulmak. Için. Bu, bu arada bir küçük parantez. Türkiye'de de Köksal Çiftçi'nin bir sitesi var. Arşetli Karikatürler diye. Oradan da çok yararlanıyorum. Ona da e, buradan bir teşekkür etmek istiyorum. <gülüyor> Bu karik karikatürde e, Trump'ı görüyoruz. E, Trump e, sol işaret parmağını hışımla sallıyor. Karşısında da Kaliforniya eyaletinin haritası var. Daha doğrusu harita bir e, ağaç insana bürünmüş şeklinde yani. Ayakları var işte elleri var Yüzü var ağaç Fakat sırtı da tamamen tutuşmuş Alevler içinde yanıyor Kaliforniya evet, Dumanlar da ee, çıkıyor bitiyor. Duman her tarafı sarmış dumanlar çıkıyor ee, Bu ağaç insan korku ve acı içinde Trump'a bakıyor Yani kurtar gibi Trump'ın ağzından ise Şöyle inciler dökülüyor Yanmam kendi suçundur Çok aptalsın Akıllı değilsin yazık Evet, şeylerden çok güzel bir karikatür. şeyde de denk geldi, Guardian gazetesinde ilginç bir mülakat yapılmış kurtulanlarla ilgili Trump'ın evet. ziyaretini nasıl karşılıyorsunuz diye. Özellikle bir hanım, yaşlıca bir hanım, Ç çocukların evleri yanmış, yok olmuş, gül olmuş. Ben ona oy vermiştim, şimdi gelsin popomu yesin diyor. Kızıl. Kırmızı, yani kırmızı da şeyin tabi demokratların, şey cumhuriyetçilerin evet, rengi. Cumhuriyet. Öyle bir durum var. İkinci karikatür de bu işte bu söylemi doğruluyor biraz. O da Avusturyalı çizer Marian Kenes geliyor. Onu tabi yine aynı. Bu kez Trump, o artık yok olmuş olan, cehenneme dönmüş olan paradise, cennet. Kasabasındaki yangını söndürmeye çalışan itfaiye erinin tam arkasında görüyorsunuz. Tam arkasında duruyor. Ee, bir ayağıyla da su hortumuna basıp suyun akmasını engelliyor. Evet hortum <gülüyor> şişmiş arkadan. Evet hortum arkadan şişmiş fakat su gitmiyor hortumun cümleş. İtfaiye e, şaşkınlıkla e, bakıyor. Trump ise o itfaiye erini de ağzından alevler püskürtüyor fantastik bir kayıptır. Evet, evet. evet. da yanıyor, ...ceyir ceyir evet, cennet. Evet, evet, evet, evet. İnfern olmuş. Ee, ailesiyle birlikte bu Kaliforniya'da yaşayan bir arkadaşım buna Trump'ın intikam ateşi diyor. <gülüyor> Çünkü Trump biliyorsunuz federal yardımları kesmekle tehdit etti zaten evet, evet. Kaliforniya eyaletini. Ee, arkadaşımın demesine göre Kaliforniya'nın geleceği pek parlak değil. Yangınlar, kuraklık, bir de deniz yükselmesi. E, buraları çok kısa bir sürede artık tamamen bir felaket bölgesine dönüştürecekmiş. E, biraz önce konuğumuz neler acaba bilmiyorum ama e, <gülüyor> böyle bir karamsar bakış var. E, Trump'ın intikam ateşiyle federal yardımları kesmesi de süreci iyice hızlandıracak. Bakalım teknolojik gelişmeler bu süreci değiştirebilecek mi? Tabii canım, değiştirmez olur mu? <gülüyor> <gülüyor> Yani, Değiştirdi evet. bile yani sen biz farkında olmadan bile değişti şimdi her şey evet. güzel oldu <gülüyor> peki ee, teknolojik gelişmeler aslında ekonomiyle de doğrudan ilgili. Ee, Bay Çak bu hafta e, Cumhuriyet Gazetesi'nde e, bu durumu çok güzel e, özetlemiş bence e, karikatürdeki dekor e, etrafı binalarla Çevrili binalarla çevrili yeşillik bir alan ortada küçük yuvarlak bir masa görüyoruz. Masanın önünde e, bir sandalyede oturan e, kılık kıyafetinden de şehirli olduğu anladığım. Benim, anla, yani öyle anlaşılıyor zaten bir adam var. Elindeki meşrubatı yudumluyor. Muhtemelen entelektüeldir. E, masanın üzerinde ise minik bir sincap var. E, böyle ellerini kavuşturmuş adamı seyrediyor. E, daha doğrusu adamı dinliyor. dinliyor çünkü evet. E, evet. Adam sincapta sohbet ediyor. Adamın konuşma balonunda da şunlar yazıyor. Buraya yerleşenek sana zarar verdik biliyorum. Ne yazık ki farklı ekosistemlerde yaşıyoruz. Senin ekon ekoloji, benimki ise ekonomi. Bu kadar basit evet. Bu kadar basit evet. Bizim şeyimizde de bu Ohan'ın çizdiği bir karikatür yer alıyor. Yeni dönemin broşüründe, yayın broşüründe. Gördüm onu parmak Öyle üstünde. Evet. evet, bir parmak üzerinde dünyayı döndüren ama orta parmak üzerinde dünyayı evet. döndüren biri var. Kol kol <gülüyor> düğmesi de dolar. Ben orta parmak demeyecektim. Neyse. <gülüyor> evet, çok güzel bir çok güzel bir karikatür. Oğan'ın bütün çizimleri gibi bu da e, harika gerçekten. Evet. E, son olarak e, İngiltere. E, bu Londra'daki e, Extinction Rebellion yani yok oluş isyanı e, protestolarıyla ilgili e, karikatür aradım. Hafta sonunda siz de bahsettiniz herhalde sabah. Kentin 5 ana köprüsü saatlerce trafiğe evet. kapatıldı. İşte alt gün üzerinde gösterici diyorlar. An... 70'den fazla kişi Evet birazdan da zaten ufak He. birkaç ses kaydıyla onu takip edeceğiz İngiltere'den hmm. Britanya'dan gönderen arkadaşlarımızla Evet İşte protestolarda da tedbir amaçlı çok sayıda kişi gözaltına alınmış falan ben, Ama bu gelişmelerle ilgili e, karikatür bulamadım açıkçası Yani herhalde e, şu anda İngiltere'de editoryal karikatürlerin hemen hepsi Tereza May ve Brexit olayına odaklanmış vaziyetteler evet. Ee, hep onu çiziyorlar. Ama ben ana konumuzu dağıtmamak için bu defa Amerikan yapımı biraz eski ama yine de güncel bulduğum bir karikatürü anlatmak istiyorum. Ee, karikatür Mark Hill imzasıyla çizer ise Mark Wilson'a ait. Ee, Mark Hill ile çiziyor. Ee, konusu hydrofracking yani suyla kaya çatlatmanın zararları ve e, yararları. Ee, şimdi Hatırlatmakta yarar var. Bu şeyde Londra'daki olaylar da İngiltere'deki olaylar da bu facking e, çatlatma yöntemiyle gaz çıkaran şirketlere yeniden izin verilmesini e, protesto e, hedef alıyordu. Öyle başladı. Evet, evet yani Öyle tedirgin. Evet. Şimdi karikatürde yan yana iki tane kare var. İlk karede e, iki karede de daha doğrusu BigGas şirketine ait. baretinden okuyoruz çünkü. baretin üstünde BigGas yazıyor. Büyük Big gaz. Ee, bir elemanı teknik elemanı elindeki çubukla perdeye yansıyan bir şemanın önünde kaya çatlatma tekniğini izah ediyor anlatıyor bu karenin başlığı açıklamalı kaya çatlatma ee, şöyle açıklıyor teknik eleman temelde zemine kimyasalları enjekte ederek su kaynaklarını kirleten e, kirletirken doğal gaz sağlıyoruz gayet basit yani hı hı. Zemine kimyasal erjekte ediyorlar ve dışarıda doğalgaz püskürüyor. İkinci karede yine aynı eleman. Bu kez farklı bir şema anlatıyor. Başlığı da politikacılar için açıklamalı kaya şartlatma. Evet. Derdeki resimde biraz değişiyor. Bu kez paketle şöyle diyor eleman, teknik eleman. Temelde politikacıların ceplerine para erjekte ederek demokratik süreci kirletirken Kurumsal çıkar sağlıyoruz. Evet. Buyursunlar. Ohan'ın karikatürüne tekrar dönüyoruz. Böylece halka da tamamlanıyor. Bu karikatür bundan dokuz yıl önce çizildi. 2013'de çizildi. Çok, çok evet. iyi bulmuşsun doğrusu. Bizim... Ee, arada çok şey değişti tabii. Değil mi? <gülüyor> Müthiş canım. Her şey çok güzel oldu. Güzel. Çok teşekkür ederiz. Ben tam teşekkür tam ediyorum. İyi üzere, güzel İzal Rozental ile Haftanın Karikatürleri Açık Radyo program destekçisi olun